Ağzıb Allah'ımdan Şeytanı Rjim. Bismillahı Rahmân Rahim. Alhamdulillahı Lәzi Haddana Lhaza Vma Künadı Htedi Lәvla Haddana Allah. Vma Tavfiq Uğtisamı İlla Billa. Lkadı Jaaet Sallu Ala Rüsulına Muhammed. Sallu ala şefii zunubina muhammed Sallu ala tabibi kulubina muhammed Güzeller güzeli, güzel Mevlam'ın Güzeller güzeli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 Topkapı Sarayı'nı her gün binlerce insan ziyaret etmektedir. Bir tek gün olsun bu sarayın kapısından içeriye bir devenin girdiği ve boynunu uzatarak antika eserleri temaşa ettiği görülmemiştir. Çünkü deve antika eşyalardan anlamaz. Onun anlayacağı şey Topkapı Sarayı'nın vahdesindedir yani otlamaktır. Topkapı Sarayı şu kocaman kainata bir misaldir. Bu kocaman kainatı varlığını, nedenini, niçinini, nedenlerini, sebeplerini anlamayanlar acaba kendilerini bir düşünceye, bir hesaba çekmeli değiller mi? Söyler misiniz lütfen? Eğer kainatı ibretle temaşa etmezsek, şu topkapı sarayı misalinde olan kainatı temaşa etmez isek, acaba deveyle aramızda, lütfen bağışlayın, ne kadar fark kalır? Yani bu dünyaya gelişimiz, mal mülk kazanmak, zevk-i sefaya dalmak, Gününü gün edip yarını Önemsememek Geçmişten ders almadan Geçmişleri geçmişte bırakmak mıdır Bu benlikten geçip Hakka gidelim Cemal-i bakimali seyredelim Ne kadar güzel bir söz değil mi Seyrani çok güzel söylemiş aslında Hesap ettim Cümle dünya malının neticesi Bir top beze de yandı demiş Ali İmran Suresi 185. ayette Dünya hayatı Aldatıcı zevkten başka bir şey Değildir buyuruyor Allah Celle Şan'a Hz. Dokman Aleyhisselam Oğluna Oğulcuğum Yavrucuğum Dünyada ömründen Kalanı kadar uğraş Rabbine Muhtaç olduğun kadar ibadet et. Ahiret için orada kalacağın kadar çalış. Kölenin kölelikten kurtulmaya çalıştığı gibi sen de cehennemden kurtulmaya çalış. Allah'a isyan edeceğinde onun görmediği yerde et sözü. Bizi sürekli düşünce sevk etmiyor mu? bir sohbet meclisinde gündemi oluşturan Filistin, Lübnan ya da Çeçenistan ya da gündemden hiç düşmeyen desek aslında konuları konuştuğumuzda bu zulümlerin sebebini devletler mi milletler mi olduğu konusu tartışılmaktaydı aramızda. Sonra bir de baktık ki ne milletlerdir ne devletlerdir. Her şeyin sorumlusu ailelerdir. Aileler. Bunu anladık. Konu döndü dolaştı, sağa sola sarptı ama neticede döndüğü yuvası aile oldu. Yani ailenin çocuk yetiştirmesindeki, ailenin birey yetiştirmesindeki sorumluluğunu tam algılayamamış olması mıdır belki ya da kendince ortaya koyduğu bahaneler sebebiyle ilgilenememesi midir belki insanların bu hale gelmesinin sebebini ailelere bağladık sohbetimizde. Tabi her şey aileyle bitmiyor ama aileyle başlıyor yoksa. Nuh Aleyhisselam gibi mübarek bir peygamberin inkarcı oğlunu örnek verebilirsiniz. Ya da İbrahim Aleyhisselam'ın babasını. Ama biz de diyeceğiz ki, Hz. Muhammed aleyhissalatu Vesselam'ın ailesine, yuvasına bakalım. Aile bereketli, aile mübarek. Ortam ne kadar karartı olursa olsun, yuvanın içi rahmet olunca yuvanın içindeki bireylerde aşk insanı oluveriyor. Evet dostlar hayatımızın hayat filmimizin kareleri İslam'ın nurundan uzaklaştığı uzaklaştıkça uzaklaştığını hissettiğimiz zamanlarda kararmaya başlayan kareleri İslam'ın üstün değerleriyle diriltmek adına aileyi patlayalım sizlerle. Çünkü İslam üstün değerler sistemidir. Çökmek üzere olan bir toplumu yeniden diriltecek soluk da yegane İslam'ın soluğudur. İslam Kur'an'dır yani. Kur'an sünnettir. Çünkü sünnetsiz Kur'an'ı Kur'ansız İslam'ı anlamak mümkün değildir. Öyleyse gelin Allah'ın bize en güzel numune, en güzel örnek olarak sunduğu ona uyunuz ki sevgime mazhar olasınız, ona uyunuz ki hatalarınız bağışlansın, ona uyunuz ki dünyada da rahmeti, cenneti, aşkı yaşayın ahirette de sonsuz lütfa erin buyurduğu sevgilimiz, dostumuz, arkadaşımız, kurtarıcımız, her şeyimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının bazı karelerini sizlerle paylaşalım. O karelerden gelen davaları zamanımızın dertlerine sunalım da sürelim de bir ışık olsun. Tutunabileceğimiz, yürüyebileceğimiz bir aydınlık olsun bize. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayatının her karesiyle Kur'an'ı yaşayan, Kur'an'ın ayaklı tefsiri olan yegane varlık olduğu için onun hayatını hayatımıza geçirmemiz Kur'an'ı yaşamamız manasına gelecek. Kur'an'ı yaşamamız demek İslam'ı yaşamamız manasına gelecek. İslam yaşamak demek dünyada da cenneti, ahirette de cenneti yaşamak manasına gelecek. Nesbin bin Malik radiyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam sima olarak insanların en güzeliydi. huyu olarak da en güzeldi. Yaralı yaratılışı itibariyle insan tiplerinin en mütenasibiydi. Ne süt gibi safi beyazdı ne de kara yazdı. O ne kısa kıvırcık saçlı ne de düz uzun saçlıydı. Başında ve sakalında tek ak saç bulunmadığı halde Cenab-ı Hakk'a davet olundu. Ben hayatımda Resulullah'ın elinden daha yumuşak hiçbir ipeye, hiçbir kadifeye yapışmadım. Yine ben ömrümde Resulullah'ın kokusundan daha hoş bir koku da, katiyen kokulamadım. Abdullah bin Amr bin Az radiyallahu anh diyordu ki Resulullah aleyhissalatu vesselam sözünde fiili ve hareketlerinde taşkınlık yapacak seviyede değildi taşkınlık da yapmış değildi Abdullah bin Abbas radiyallahu da gözlemini efendimiz için şöyle anlatıyor Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam saçını ağırlının üstüne bırakırdı. Müşrikler ise ayırıp aralarından iki tarafına bırakırlardı. Ehli Kitap olanlar da alınlarına salı verirlerdi. Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam hakkında vahi gelmeyen konularda ehli Kitaba uygun davranmaktan hoşlanırdı. Sonralardan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da ...saçını iki tarafa salı vermekte sakınca görmedi. Burada, müşriklere karşı ehli kitabı tercih ederek... ...onları böylece İslam'a fiilen çağıran sevgili peygamberimizin... ...müşriklerin Müslüman olmasından sonra... ...ehli kitabın eski dinlerinde direnmeleri sonucu... ...bu defa ehli kitabı muhalefet ettiğini... ...saçlarını eski müşrik, yeni Müslümanlar gibi bıraktığını görmekteyiz. Bu hizmet taktiği açısından... Önemli bir davranış olarak dikkat çekiyor Yine Hint bin Ebi Hale müşahedesinde şöyle söylüyor Hiçbir kişiden güler yüzünü ve güzel huyunu esirgemezdi İyiliği över, kötülüğü yererdi Her işi itidal üzere ve ihtilalsızdı Müslümanları ikaz etmekten geri durmazdı. Hakka ne tecavüz eder ne de hakkı yerine getirmekten geri dururdu. İbadet için kendisinde tam ve tabi bir istidat vardı. Resulullah aleyhissalatu vesselam Allah'ı anmaksızın ne oturur ne de kalkardı. Bir meclise vardığında baş köşeye geçmez. Meclisin sonuna oturur ve Müslümanlara da böyle yapmalarını tavsiye ederdi. Onun meclisi, onun topluluğu, onun mekanı, ilim, haya, sabır ve emanet meclisiydi. Meclisinde ne yüksek sesle konuşulur ne de bir kimse aleyhinde tutulur ne de işlenmiş bir hata ve kusur ortaya konulurdu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Çevresindekilere karşı daima güleç yumuşaktı. Katı kalbi değildi. Hiç kimseyle çekişmezdi. Bağırıp çağırmaz. Kötü söz söylemezdi. Cimri değildi. Çünkü onun ahlakı Kur'an'dı. Yeni Müslüman olanlardan... Bir sahabi Hazreti Ayşe radiyallahu anha validemize gelip kendisine Resulullah'ı anlatmasını istediğinde Hazreti Ayşe validemiz soru vermişti Sen Kur'an okumayı biliyor musun? Biliyorum ey ümmül müminin, ey mü'minlerin güzel annesi anneciğim biliyorum Ey filanca işte Resulullah. O okumuş olduğun Kur'an'ın ayaklısıydı. Resulullah'ın ahlakı, yaşamı, yaşantısı o okuduğun Kur'an'dı. Resulullah'ın Aleyhisselam da ayetlerde geçen her şeyi uyguluyordu. Musa Aleyhisselam Firavuna giderken hikmetle, yumuşaklıkla imana davet et ayetini kendisi de uyguluyordu. Yine Salih aleyhisselam'a emr Hud aleyhisselam'a emr olunanı, Nuh aleyhisselam'a, İsa aleyhisselam'a emr olunanı, yani Kur'an-ı Kerim'in ağsından zetsine her zerresini, her karesini hayatına geçiriyordu. İnsanlara bir zat nasıl yaşanacağını gösteriyordu. O yüzden adım attığı yer Mieşirpken Medine oluyordu utanılacak yer şehir oluyordu, nurlu yer oluyordu. Adım attığı, alnını secdeye koyduğu yer cennet bahçelerinden bir bahçe oluyordu. Çünkü kendisi ayaklı Kur'an olu vermişti. Kur'anın bütün tecellisi onunla olu vermişti. Ondan sonra Allah bütün rahmetini onun bulunduğu mekana indirecekti. Cimri değildi o yüzden. İnsanlarla çekişmekten, çok konuşmaktan ve yararsız, boş şeylerle meşgul olmaktan uzaktı. Resulullah daima düşünceliydi. Susması konuşmasından uzun sürerdi. Söze başlarken de, bitirirken de Allah'ı anardı. Kısa, özlü konuşurdu. Sözleri hep doğru ve gerçekti. Resulullah konuşurken çevresindekiler, Başlarına kuş konmuş gibi sessiz ve hareketsiz dururlar. O mübarek dudaklarından çıkacak her kelimeyi ruhlarının derinliklerine süzmek için en ince ayrıntısına kadar kainatla lal kesilirdi. Sözünü bitirince söyleyecekleri bir şey varsa söylerlerdi. Fakat asla tartışmaya girmezlerdi. Huzuruna gelen yabancıların ve bedevilerin, dağlıların, söz ve davranışlarındaki kabalık ve kırıcılığa katlanırdı. Hakka tecavüz gülmesi tebessüm şeklindeydi. Gülümserken ağzındaki dişleri ince taneleri gibi sıramırken, ayaklarını yerden canlıca kaldırır, iki yanına sıner gibi önüne doğru eğilir, vakar ve sekinetle rahat yürürdü, kasılmazdı. Bir kasında yürürdü, tevazuydu. Her hali ki Kibir hayatının hiçbir karesine girememişti. Ebu Hureyre radıyallahu an diyor ki: Yürürken sanki yeryüzü ayağını da kendimizi son derece zorlattık. O Aleyhissalatu vesselam yürürken hiç kendisini sıkmazdı. Allah birisiyle karşılaşınca önce elini o uzatır. Mesin kalbine bir huzursuzluk gelmesin için o elini çekmedikçe Ondan yüzünü çevirip ayrılmazdı. İki davranışlarını, aile atmosferini, ailesinin içinde ne yaptığını anlatırken, şunları söylüyor: Orafçuların evinde yaptıklarını yapardı. Elbisesinin yırtıklarını yamar. Ayakkabılarını gerektiğinde ailesinin ev işlerine yardımcı olur. Namaz vakti gelince de kalkar, namaz kılardı. Geceleri abi arkası dop doluydu, ama hiç ailesini ihmal etmezdi hiçbir zaman ailesini ihmal etmezdi. Akşamak sizinle mi uğraşacağım gibi sözlerle ömrü boyunca hiçbir zaman ailesi... Bir kötü köleye hiçbir ricariyeye Hiçbir insana, hiçbir, hiçbir varlığa el kaldırıp vurmuş değildir. Ömk ruhunu incitecek hiçbir şeyi de söylememiştir. O eğer derse şöyle davranırdı. İnsanların en cücüsü olarak davranırdı. Belirtildiğine göre sevgililer sevgilisi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, ahe suretimi güzelleştirdiğin gibi biz de bu vesileyle ya ilahi Siretimizi sevgili aşk şimdi efendimizin hayatındaki devalardan ilacı zamanımıza sunuyoruz İsmail bin Eyyaş radiyallahu anh Densizliklerine karşı Halkın en Gönül ve Bağış ummanında Gördüğü nice yakışıksız davranış Nice uygun bunun Hesabını yapmak mümkün değildir Bez aylar istihzalar hakaretler Boykotlar, ambargolar İşkencelerden Hiçbirinin ama hiçbirinin Mekke'yi fethettiği gün Sevgililer sevgilisi yılın sıkıntılarına af süngerini çekmiş. Gerçekten en sabırlı olduğunu göstermiştir. Çünkü gerçek sabır intikam almayan sabırdır. Sevgililer sevgilisinin salaylarla övültülmemelidir. Bir peygamber olarak inananlarının onu en çok üzen de bu ikinci grup olaylar oluyordu. Çünkü o ümmetinde merhametinden gözyaşı dökendi ümmetinden birisine atılan dayak Söylenen bir söz de hep şu sözcük vardı ya rabbi ümmetim ya rabbi ümmetim onları bazen daha beterini haber vererek bazen sabrın aydınlık olduğunu bazak dayanmaya göğüs germeye tahammül etmeye teşvik ediyordu. Ağır aşk filminin aşk arenasının oyuncularından Habbab bin Eret radiyallahu anh şunlar anlamında Kabe'nin gölgesinde kaftanına dayanmış dururken yerden şikayette bulunduk. O sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sonra testere ile baştan aşağıya ikiye bölünen ve demir yine de dininden dönmeyen mümin kişiler olmuştur. Allah'a yemin olsun ki Allah bu dini tamam edecek hakimdir ve koyunlarını kurtların kapmasından endişesinden başka bir korku duymaksızın Sadra gidip gelecektir. Ne var ki siz sabırsızlanıyorsunuz, acele <gülüyor> diyorsunuz, siz acele ediyorsunuzdu. Daha beterini hatırlama ve halini kendisine ide yapardı. Abdullah bin Abdi Huneyn Savaşı'nda elde edilen ganimetleri taksim ederken bazı kişilere Resulullah'a ulaştırdım, haber verdim. Bu sözü Resulullah'a söyler söylemez rengi attı. Peygamberi e adalet yapmazsa söyler misin lütfen? Kim adalet yapar? Sonra da Allah adalet etsin. O bundan daha ağır ithama maruz kaldığı, eziyete uğradığı halde sabretti. Peygamber kimsenin sözünü iletmeyeceğime dair kendi kendime söz verdim diyor. Evet, akıbetmeyle ulaşılırdı. O yüzden sahabilerin ve sahabilerin izinden hayatları bizlere hep teselli olmuştur ve olacaktır. Ahde vefa ya da vefa diyebilmekte de hiç şüphesiz, güzel huyların başı, faziletlerin en önde gelenidir. Sözünde durmakla sağlanır. Tasada ve kıvançta ortaklıkta ahde vefa gösterilen anlaşmalardan milletler arası münasebetlere kadar güvenilirlik ve itibar, sözünün eri olmaya yani sun verilen söze sadakat göstermeye bağlıdır. Sözüne güvenilmez, sadakata tam ters olarak düşmektedir. Nifak alametidir. Verdiği sözde durmak emin sıfatında sözüne sadık kalmasının payı oldukça büyük. Abdullah bin Ebil anlatıyor. Resulullah'la bir alışveriş yapmıştım. Bu alımdan onu biraz sonra getireceğim dedim ona ve yanından ayrıldım. Ama sonra yanına gelmeyi unuttum. Koşa koşa oraya gittim. Anlaştığımız yere koştum. Bir baktım ki Üç gün geçmişti aradan, oradaydı, ayaktaydı ve bana hiç kızmadı. Delikanlı, beni sıkıntıda koydu. Sözüne sadakatin en dayanılmaz örneğini, Resulullah Efendimiz meşhur Hudeybiye Musahrası'nın tek tek görüşülmüş ve yazılmıştı. Onlardan bir tanesi de, velisinin yani anne babasının iznini almadan Müslüman olup, sevgili peygamberimize gelenlerin iade edilmesi geleceği sırada, Mekkelilerin temsilcisi olarak Efendimiz ayaklarına köstek ayaklarına köstek vurulmuş olduğu halde zincirlerini sürüye sürüye Müslüman olduğu için yakınları tarafından zincire vurulmuştu babası tarafından zindan atılmıştı aşk için, aşkı için hepsine de hamur göstermişti öz babası tarafından dövülmüş sövülmüş atları ayağa bağlanmış ve Mekke sokaklarında çocuklara alay ettirilerek yerlerle sürtürülmüştü. Allah'ım sana aşığım ya Rabbi dedi. Bana ne olur imkan ver. Sevgiline kavuşmadan şu emanet canımı alma ya Rabbi diye yalvarmıştı. Anı secdedeydi. Ayakta kalır kalır. Allah ona bir güç vermişti. Bütün vücudu bir an Allah ona. Kapı açık unutulmuştu. Koşu verdi kapıdan. Zindandan kaçıverdi. Eli ayağı zincere vurulmuş halde. Ayakta duracak hali olmayan Ebu Cendel, sevgililer sevgilisine kavuşacağım aşkıyla 450 kilometreyi koşarak gelmişti. Koşarak. Ama içeri girdiğinde nasıl imzalanmıştı? Ve anlaşmayı Mekkeliler adına imzalayan da kendisine zulmeden öz babası. Süheyl oğlu içeri girince hemen onu görmüş. İşte diyeceğim ilk kişi oğlu Ebu Cendel'dir demişti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam su vermişti yaktı. Sırf Allah'a ve Resulüne olan aşkından kainat bir yana, sen bir yanasın Allah'ım, kainata la çekip aşk ile tüm ki Allah diyen bu aşk eri ne olacaktı? Ama Rasul, ömrü boyunca kendisinden bir kez bile yalan duyulmamıştı. Sahabiler Rasul ile la, Rasullaha bakıyordu. Sühil bin Amr yeniden söylüyordu. Muhammed, "E Muhammed, e geri verilmesi gereken ilk kişi oğlumdur. Onu bana vereceksiniz. Anlaşma imzaladık." Gözlerinden yaşlar boşalmaya başlamıştı. Gözlerinden boşanan yaşlı abiler ama böyle bir ortamda da yapılır mıydı? Yapılırdı. Çünkü o Sadıkul Vaidul Emin'di. Niye vardı? Doğru söylüyorsun. Süheyl dedi. Bir mer gibi Müslümanlar öte yandan inandı diye La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi. Bu yürekler parçalayan vaziyeti ve dinime kast müşrikleri müşriklere mi iade ediliyorum sözleri Rasulullah ettiği anlaşmaya sadakati ve Ey Eba Cendel, anlaşma tamamlandı. Sen de, hiç şüphe yok ki hiç şüphesiz ki Rabbim senin ve senin gibi zayıf ve kimsesiz müminlerin verdiğimiz söze vefasızlık edemeyiz sözleri ve göz yüreği sızlıya sızlıya müşrik babasına teslim edişi. dosta değil. Benzeri bulunmaz bir örnek. Ve tabii ki bu örnek Resulullah'a ait. O Abdullah bin Ömer radıyallahu anhu'nun rivayet ettiği bir hadis-i şerifte de şöyle buyuruyordu. Verdiği sözde durmayıp cayan gaddar kişi kıyamet gününde onun için Allah bir bayrak diktirir. Bu adam filanca oğlu filancadır. Kadretmiş, sözünde durmamıştır diye ilan edilir. İbni Hacer Askalani bu hadis Arapları kendi adetleri uyarınca ikazdır. Çünkü Araplar sözünde durmayı, beyaz bayrak sözünde durmamayı da siyah bayrak dikmek suretiyle eder, ilan ederler diye durumu açıklamaktadır. İyi ve olgu müminlerin vasıfları sayılırken Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde sözünde durmak veya ahde vefa mutlaka zikredilen hususlar arasındadır. Hiçbir keresinde bu vasıftan bahsedilmediği olmamıştır. Hatta Efendimizin mübarek sakalında çıkan 21 telin sebebini Hazreti Ebekir sorduğunda, Allah'a iman ettim de ve dost doğru o. Dost doğru ol ayetleri. Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet etmeye devam et. Dost doğru ol ayetlerinin olduğunu söylemektedir. Sözünün eri Müslüman olmak, olgun Müslüman idealine ulaşabilmenin önemli bir adımıdır dostlar. <Gülüyor> Yine aynı şekilde cömertliği ile de zamanımıza deva sunmaktadır Resulullah Aleyhissalatu Vesselam. İbn Abbas radıyallahu anı anlatıyor ki Resulullah Aleyhissalatu Vesselam halkın en cömertiydi. Onun en cömert olduğu zamanda Ramazandı. Cebrail Aleyhisselam ile buluştukları aydı. Cebrail Aleyhisselam her gece Resulullah'a gelir. Kendisiyle Kur'an-ı Kerim'i müzakere ve mukabele ederdi. İşte bundan dolayı Resulullah hayır yapmakta esmek için engel tanımayan bereketli rüzgardan daha cömert davranırdı. Abdullah İbni Abbas'ın bu müşahadesi Ramazan'da her zamankinden daha çok Kur'an okumanın, fazilet sahibi kişileri daha çok ziyaret etmenin müstehap olduğunu gösteriyor. Beyhakinin İbni Abbas radıyallahu an'dan İbni Sad'ın Hz. Ayşe'den naklediğine göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ramazan gelince... Varsa sal verir ve herhangi bir şey isteyene de istediğini verirdi. Aynı şekilde Selman radiyallahu haber verdiğine göre de Resulullah emri altındakilerin yükünü hafifleten kolaylık gösterini Allah bağışlar ve cehennemden azat eder diye köle, cariye, hizmetçi, işçi gibi personele Ramazan gelince ibadet yapabilmeleri için imkan dahilinde kolaylık gösterilmesini yetkililere tavsiye ederdi. Bilinen bir gerçektir ki mevsiminde veya zamanında yapılan iş iyilik ve ibadetin değeri büyüktür. Değerimizi büyütmek için kavuştuğumuz Ramazan fırsatını akıllıca değerlendirmekte de hem gayretli hem de birbirimize yardımcı olmak görevimizdir. Çünkü iyiliğe sebep olan onu yapan gibidir. Haftaya perşembe günü 3 ayların başlangıcı başladığında bu sözleri yüreğimizde hissederek hayrımızı, rüzgar gibi esmemizi arttırmamız gerekiyor. Resulullah'ın Ramazan gelince her çeşit ibadeti her zamankinden daha fazla yapmaya gayret ettiği, halkın deyimiyle ibadete soyunduğu, zikri, Kur'an okumayı, hayır hasenat yapmayı arttırdığı, bilhassa Ramazan'ın son 10 gününde en yüce dostla, en büyük dostla aradan her şeyi çıkararak buluşması İtikaf yaptığı muhtelif sahabilerin gözlemlerinde yer almaktadır. Onun sevgili eşi, müminlerin muhterem annesi Hazreti Ayşe radıyallahu an şunları anlatıyor. Ramazan'ın son 10 günü olunca Resulullah ibadete yönelir. Geceleri çoğu saatlerini ibadetle geçirir ve hanımlarını da ibadet etmeleri için uyandırırdı. Aşka koşardı ama tutup aşka da koştururdu. Tutardı kaldırırdı. Rahmete daldırırdı. Buyururdu ki cömerlik cennetteki bir ağaçtır. Dalı dünyadadır. Tutunanı cennete çeker. Yine buyururdu ki, Cehennemde cimrilik bir ağaçtır. Kökü dünyadadır. Dalı dünyadadır. O tutunanı cehenneme götürür buyururdu. Ve cömerlik yapanları da uyarırdı. Aman, aman. Kendi elinizi, kendinizi, kendi elinizle ateşe atmayın. Yaptığınız hayrı başa hakmayın. Yaptığınızı Allah için yapın ve deyin ki, İnna salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alamin. Benim namazım, ibadetlerim, ölümüm ve hayatım ancak âlemlerin Rabbi olan Allah'a. Allah'a. Allah içindir. sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatındaki devaları yeni kareleriyle paylaşmak üzere ne mutlu Resulullah aleyhisselatü vesselamın hayatından kareleri rahmeti kendi hayatına çekerek hayatını rahmete gark edenlere ne mutlu Resulullah'a itibayle cennete koşanlara, ne mutlu aşka koşanlara, ne mutlu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmak ile Nefs Mekkesi'nden Gönül Medine'sine hakkıyla hicret edebilenlere, kainat sırtını dönüp, Ya Rasulallah geldim diyebilenlere ne mutlu. Haftaya kaldığımız yerden devam etmek üzere, sizlere Allah'a emanet ediyorum. Haftaya görüşmek üzere efendim. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh.